سيفي عزنوبنا istayizu bilaah bismillahi r rahim ve in kuntum sadiqin qulla emliku li nefsibran ve la maşallah Li kulli ecel İza ca'e eceluhum fe la yestahkiruna ve la yesteqdimun. Subha Allahu Ve bel Nebiyül Kerim Sübhaneke La ilme lana İlla ma Allemtena İnneke Entel alimul hakim Sübhaneke La fahmelena İlla الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل العقدة من لساني يفقه قولي. <تصفيق> himna fehmana nabiyin wa hifza al ve ilhama malaikatin mukarrabin amin sallallahu taala aleyhi ve sellem Vel iman nisfan nisfu sabro ve nisfu şükür. Sadaka Resulullah فيما قال El kemâ qâle'n-nebiyyu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. <gülüyor> Aziz ve muhterem rivâti Müslimî. ile meşgul oluyoruz cuma derslerimizde ama daha önce gördüğümüz başka sureler de var bütün Kur'an incelendiği zaman gerek bu sure gerek diğer sureleri incelediğimiz zaman görüyoruz ki insanoğlu inanmaktan ziyade inkar etmeye meyilli bir varlık. İnanmaktan çok inkar etmeye meyli var. Bu meyil, bu inkar arzusu nereden kaynaklanıyor? Onun enaniyetinden, benliğinden kaynaklanıyor. Bu nedir? Yani insanoğlu diyor ki ben öyle bir varlığım ki Öyle bir varlığım ki hiçbir kuvvete hiçbir güce hiçbir varlığa boyun eğmek istemiyorum. İtaat etmek istemiyorum. Hiçbir mesuliyetin sorumluluğun altına girmek gibi bir niyetim yoktur diyor. Kendi benliğine gölge düşer diye gölge düşer diye Mesuliyet almak istemediği için mesuliyet yükleyen, sorumluluk getiren ayetleri, hükümleri inanmamaktan yana tavır kullanıyor. Çünkü kabul ederse tatbik etmesi lazım. İnanırsa o imanının, inancının gereğini yapması lazım. Halbuki yapmaya niyeti yok. Onun için inanmamaya çalışıyor. Daha önceki birçok dersimizde bahsettiğimizi zannediyorum. Münasebet düşmüştür, sırası gelmiştir, söylenmiştir. Bütün peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen bütün peygamberlerin ortak bir ifadesi var. Hangisine bakarsanız bakın her peygamberin kavmiyle olan, ümmetiyle olan münasebetlerinde her zaman kullandığı bir ifade var. Diyor ki peygamber Ben sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. İnfiye illa Allah. Her peygamberin ifadesi benim bu çalışmalarımın karşılığı, ücreti Allah'a ait. Bu mesainin mükafatını o verecektir. Ben sizden hiçbir ücret istemediğim halde bu direnişinizin, bu itirazınızın manası nedir diyorlar. Yani sanki Peygamber aleyhissalatu vesselam kim bana iman ederse, kim Müslüman olursa Müslüman olmasının karşılığı olmak üzere şu kadar bir ücret ödeyecektir. Şöyle bir vergi verecektir diyor da biz bu vergiyi veremeyiz diye kaçıyorlar insanlar. Böyle değil bu. Hiçbir peygamber davetine karşılık hidayete çağırmasına karşılık bir ücret istememiştir. Niye kaçar bu insanlar o halde? Niye kaçarlar? İnsan nefsi insanın yapısı, yaratılışı biraz evvel söylediğim gibi hep inkara taraftar. İmam Rabbani Keddesallahu Esrare mektubatında diyor ki insan nefsi ahkam-ı semaviyeyi bizzat münkirdir. Ne kadar dini hüküm varsa nefis bunların hiçbirisini kabul etmez. Niye kabul etmiyor Yük altına girmek istemiyor. Niye girmek istemiyor? O yükü yükleyenin emrine girmiş oluyor. Halbuki o kendinden büyüğünü tanımıyor. En büyük benim diyor. Gün geliyor, Allah'a kafa tutuyor. Haşa. Gün geliyor, Allah'ın yerini almak istiyor. Mısır'daki Firavun mesela işi... Azıta azıta nereye götürdü? Ma'alim tuleküm min ilahin gayri. Ben sizin için Mısır halkına söylüyor. Ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Bir yaratıcı bilmiyorum, tanımıyorum. Her bir evreniz bana kulluk yapacaksınız, tapınacaksınız. Hazreti Musa'yı sıkıştırıyor. Le inittahar te ilahen gayri. لَاَجْعَالَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Şu ifadeye bak. Ey Musa, eğer benden başka, aleyhissalatu vesselam, benden başka bir ilah kabul edersen, bir ilah edinmeye kalkışırsan, seni zindanlarda çürütürüm diyor. Mahkumların arasına atarım seni, ömür boyu hapishanelerden çıkamazsın senin de ilahın benim. Halbuki o neye geldi Hazreti Musa? Allah'ın varlığını ve birliğini ona telkin etmek için, tebliğ etmek için geldi. O ne diyor, o ne diyor? Babil hükümdarı Nemrut, Nemrud doğru şekli o da bu iddiayı yürütmüştür. Yani o insan nefsindeki benlik enaniyet gelişe gelişe hünyete kadar işi götürüyor. Kendisinin tanrılığını iddia edecek kadar ileri gidiyor. Niye bunlar? Peygamberlere niçin itiraz eder? İnsan nefsi ben ne dersem odur diyor. Ve her peygamber her peygamber imana davet ettiği, hidayete çağırdığı o topluluk için bir kısım mükellefiyetler getiriyor sorumluluklar getiriyor çünkü her zaman söylüyorum din ıssız bir çöle ıssız bir adaya inmiş bir sistem değil yani Daha başına gelmiş bir sistem değil dünya kuruludur bir kurulu düzen var İslam'ın gelişinden önce topluluklar var onların prensipleri var kendilerine göre kaideleri var bir topluluk üzerine geliyor İslam dini o toplumdaki icraata bakıyor dinin getirdiği hükümlere ters düşen dinin ahkamına aykırı olan bir yaşantı tarzı varsa orada, bir hayat şekli varsa onları kaldırıyor bundan sonra şu hareketler son bulacak mesela bu toplumda zina olmayacak insan öldürülmeyecek sihirbazlık yapılmayacak faiz olmayacak yani dinin getirdiği yasaklar çünkü daha önce bu yasaklar serbest din bunlara bir yasak getiriyor ama daha önce yasak olan birçok şey var ki o toplumda onları da serbest kılıyor eğer gelen dine aykırı değilse nasıl yani diyorsunuz aynen bugün yaptığımızın tersi bugün ne oluyorsa onun tersi oluyordu o gün. Bugün bakın devletin icraatına bakın hakim güçlerin zihniyetini anlayışına bakın din neleri yasaklamışsa Kur'an ve sünnetle neler yasaklanmışsa mevcut güçler bunları serbest bırakıyor. Dinin bütün yasakları serbest. Şimdi gazetenin birinde ilişti gözüme Anayasa mahkemesi diyor, zinaya yeşil ışık yaktı diyor. En yüksek mahkeme ona ışık yakıyor. Halbuki zina milletlerin felaketi. Din neleri yasaklamışsa onları serbest bırakıyorlar, din nelerin serbest olmasını istiyorsa onları da yasaklıyorlar. Tam tersi yani. Kur'an bahseder münafık, marufu yasaklar, yani hak olan şeyleri yasaklar, münkeri emreder. Halbuki dinde marufu emreder, münkeri yasaklar. Tam tersine bir işleyiş. İslam geliyor, yanlış işleri yasaklıyor, doğru olan icraatı serbest bırakıyor, bu devam etsin diyor. İtiraz nereden başlıyor? O daha önce yanlış tatbikata girmiş olan Nefsin arzu ettiği, istediği bir kısım davranışlar var, bir kısım alışkanlıklar var. Peygamber nefislerle çatışan, hükümlerle gelince kıyamet kopuyor işte. Yani bugün dine karşı en ağır darbeleri indirmeye hazırlanan ve her yerde dinin önünü kesmeye çalışan adamların derdi nedir? Ne sıkıntılar var? Nefislerinin isteklerine bir fren getirilir, bir engel konur korkusu. Ben bu hayatı değiştiremem diyor. Adam alışmış her gün bir kadın değiştirecek. Ona diyor ki İslam en çok dörde kadar. Bir taraftan dörde itiraz ediyor, dörde kadar evlenmeye itiraz ediyor. Öte taraftan sınırsız kadınla ilişkiye girmeye çalışıyor. yani desen ki ona bir taneyle yetin başkasıyla ilgilenme olmaz diyor olmaz ama karşı koyduğu birden fazla nikaha karşı koyuyor Nikahsız serbest devlet de aferin der sana herkes de bu yaşamasını bilen parasını harcamasını bilen adam diye bakarlar size o nikahta sabit kalan zinaya gitmeyen adama da miskin cimri arasını kullanmasını bilmeyen toplum dışı bir adam böyle bakıyorlar yani böyle bakıyorlar bir çoğunuzun iş yerine geliyorum yani biraz da söyleyeyim her yerde bir kadın kadın yani sanki bir sekreter almazsa bir iş adamı Yanında kadın çalıştırmazsa utanıyor. Belki de utandırıyorlar onu. Ya hala bir kız alamadın mı? Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir din anlayışı? Gidiyorsun camiden çıkıyoruz buradan. Beni dinliyor burada. Dinliyor. Göya ağzından bal akıyormuş gibi dinliyor. Ya hiç olmazsa ben gelirken o kızcağıza de ki kızım hoca gidene kadar kaybolur buradan. Bu hayayı dahi göstermiyorsunuz. Darılmayın ya. Bunu dahi göstermiyorsunuz. Ben geleyim gideyim ondan sonra Allah ile kal baş başa. Hiç umurunda değil. Yani ne olmuş? Ne olmuş sanki hiç? İşte bir gün belimiz öyle bir kırılacak ki bu zelzeleler vallahi hafif kalacak. Bak yeminle söylüyorum. Bu depremi böyle mumla arayacağız, ona razı izleyeceğiz ama o kadar da kalmayacak bu iş. Bu deli dolu bu gidiş, bu dizginsiz gidiş, bu belaları davet ediyor yani. İşte bu anlayış içinde Peygamber'e karşı koyuyor. Peygamberlere karşı koyuyorlar niye karşı koyuyor? dinin getirdiği hükümlere şöyle bir bakıyor ne yapmam lazım diyor insan öldürmeyeceğim içki kullanmayacağım zina etmeyeceğim kumar oynamayacağım efendim onu yapmayacağım bunu yapmayacağım bir bunlara bakıyor dinin getirdiği emirlere bakıyor bir de alışkanlıklarına bakıyor hangisinden vazgeçebilirim diyor o alışkanlıkların her birisi en az bir sigara kadar yapışmıştır adama sigara içene hani bunu bırak demektense canını al ay o kadar ona müptela olmuş alışana vazgeç bundan demek ona ne kadar zor geliyorsa her günah alışkanlığı da böyle diyor ki hangisi bunların kolay insanoğlu tercih yapıyor bu yeni dine bu dinin hükümlerine bağlanmak mı kolay Yoksa ne bu dine karşı koymak mı kolay? Eğer bu dinin emirlerini yaparsam <gülüyor> nefsimin arzularından vazgeçeceğim. E ben bunu mu yapabilirim? Dine mi karşı koyabilirim? İnanın dine karşı gelmek daha kolay geliyor. Ben vazgeçemem diyor alışkanlıklarımdan. Beni vazgeçirmek isteyen bu sistemi reddetmem lazımdır diyor. Kalkıyor Kur'an'ı reddediyor, sırf keyfini devam ettirmek için sünneti reddediyor, onun izlerini silmeye çalışıyor. Bugün dinle uğraşanların her birisinin kafa yapısı budur. Bütün korkusu nedir? Koskoca adam, bilmem ne rütbesine gelmiş adam, konuşuyor televizyonda, birilerini suçluyor. Adam diyor gittiği bütün otellerde içkiyi yasakladı diyor ya, suça bak Allah aşkına bilmem nerenin belediye başkanı yılbaşı münasebetiyle hindi satışını yasakladı diyor ya suça bak Allah aşkına bunu kim diyor bu devletin zirvelerine gelen bir adam bu nedir şimdi bunun telaşı ne ben vazgeçemem diyor ya karında sen beni vazgeçirmek üzere bir anlayış geliştiriyorsun bir zihniyeti yerleştiriyorsun ben bunu yapamam diyor ya ne yapabilirsin? Bir şey yapacaksın. Ya alışkanlıklarını terk edeceksin ya da bana vazgeç diyen sistemi yıkacağım diyor. İşte mücadele burada. Ve kendilerini öyle haklı buluyorlar ki bu mücadelede en korkunç belaları bile davet etmeyi göze alıyorlar. Yani güya iddiasına göre o peygamber yalancı getirdiği din yalancı onun dediklerinin hiçbirisi olmaz. Ona böyle cesurane tekliflerde bulunuyorlar. İşte sıramızdaki ayet veya <gülüyor> koulu diyorlar diyor Cenab-ı Hak bu adamlar bu inkarcılar. Ne tahadel vaat inküntüm sadiki. Eğer siz doğru kimselerseniz, hakikaten Allah adına konuşuyorsanız, biz İman etmezsek, dine bağlanmazsak, mahvoluruz, perişan oluruz, cezalandırılırız diyorsanız, böyle bir vaatte bulunuyorsanız, peki bu ne zaman? Ne zaman olacak bu? Yani azabı davet ediyorlar. Niye davet ediyor? Olmaz demek istiyor bu. Muhammed yalancıdır. Haşa! Onun dediklerinin hiçbirisi gerçekleşmez o inançla azabı davet ediyor. Bilse ki deprem gelecek hiç ağzını açar mı vallahi? Hiç. Ağzını bir açmaz. Olmayacağı kanaatinde o. Soruyorlar diyor Cenab-ı Hak. Eğer ey Müslümanlar, başlarında peygamber bulunan Müslümanlar, ey peygamberler, siz doğruyu konuşan kimselerseniz, yani biz vazifemizi yapmazsak, biz iman etmezsek, helak olduğumuzu söylerken doğru söylüyorsanız peki söyleyin ne zaman olacak bu iş hani olmuyor diyor olacağı falan yok diyor inkaren bunu söylüyor bu adamlar Cenab-ı Hak peygamberini öğretiyor onlara ben cevap vereceğim ama senin aracılığınla cevabı ben vereceğim diyor Cenab-ı Hak kul Onlara de ki ya Muhammed benim elçim sıfatıyla benim adıma benim cevabımı nakletmek üzere de ki onlara emliku ve la emliku li nefsi zarran ve ben kendi nefsim için peygambere bunu öğretiyor de ki ben kendi nefsim için bile herhangi bir zarar meydana getirmeye veya bir menfaat sağlamaya muktedir değilim. Böyle bir yetkin bir imkanım yok. Kendime de zarar vermek istesem yapamam. Bir menfaat celbetmek istesem, fayda sağlamak istesem yapamam. Yani işler benim elimde değil. Benimle ne uğraşıyorsunuz demek istiyor peygambere. Öyle de onlara ben de sizin gibi bir insanım. Aranızda doğdum, büyüdüm. Ben bana verilen vazifeyi yürütüyorum. Benimle niye uğraşıyorsunuz? Eğer işleri benimle ölçerseniz ben özüyleyim. Kendime faydam da zararım da olmayabilir. Yani faydalanmak istesem elimde değil. Zarar vermek istesem elimde değil. Bu benim elimde değil. İlla maşallah. Ancak Allah neyi dilerse o olur. Ben her şeyi o yapacak, o yapıyor demeye çalışıyorum. Siz Allah'a ait olan işleri niye benden bekliyorsunuz diyor. Bunlara öyle diyeceksin. Hani öldükten sonra dirilmeyi, Peygamberimiz beyan ettiği zaman, Kur'an ayetleriyle açıkladığı zaman, dikiliyorlar. Böyle bir dirilme olmaz diyorlar. Yani sanki Hz. Muhammed onlara diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, siz öldükten sonra, toprak olduktan sonra sizi ben tekrar dirilteceğim. Sanki Peygamberimiz bu işi ben yapacağım diyormuş gibi itiraz ediyorlar. Ya bunu ben yapmayacağım diyor. Bu benim işim değil, bu benim elimden gelmez. Bunu kim yapacak? Beni gönderen Allah'ın işi bu. Fayda da ondan gelir, zarar da ondan gelir. Azabı verecek de odur, kaldıracak da odur. Ne zaman göndereceğini o tayin ediyor. Niye bunları bana soruyorsunuz diyor. O nasıl dilerse öyle olacak. Niye ona işleri bırakamıyoruz? Ben ona bırakıyorum diyor Resulullah. Siz niye bırakamıyorsunuz? Ama liküllü ümmetin ecel şunu unutmasınlar diyor Cenab-ı Hak bunu da söyle her ümmetin her ümmetin her milletin her topluluğun bir eceli vardır her ümmetin mutlaka bir sonu vardır ona da bir vakit tayin edilmiştir bir gün konmuştu, o gün gelecek ama iraca ecelihum o ümmet için tayin edilen vakit geldi mi? Yani her ümmete azap etmenin bir vakti var. Cezayı göndermenin bir vakti var. O ümmeti tarihten silmenin bir vakti var. O geldi mi bir kere? فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخِرُونَ O gelen o gelen azap bela her neyse onu ne bir saat öne alma ne de bir saat erteleme imkanı yoktur artık vakti geldi mi onu kimse durduramaz gelmesin ama her ümmetin helak edileceği bir gün var tayin edilmiş bir vakit var bu ümmetin son bulacağı bir vakit var yani aklından geçiyor muydu Osmanlı'nın 1918'de bu devlet bu cihan devleti bu cihan devleti son bulur diye düşünüyor muydu hiçbir zaman liküllü ümmetin ecel her milletin bir eceli var bir sonu var ve geldi ve hiçbir güç onu durduramadı öyle bir çöktü ki senin fay hattına mı benzer hala çöküş devam ediyor hala gürültü devam ediyor Öyle bir devlet ki 600 yıllık, 600 küsür yıllık bir devlet öyle 70 senede filan yıkılacak gibi değil ki. 76 sene onu yıkmaya yetmez. Öyle kolay bir iş değil o. Ama sonu var mı? Var. Geldi. Ölen Rusya hiç bugünkü noktasına düşeceğini aklından geçiriyor mu? Dağlıyıt. Amerika'nın da sonu var. O bir ümmet değil mi? Mutlaka onunla bir sonu var. Her batı ülkesinin, her şımarık ülkenin mutlaka bir sonu var. Kimse, efendim, ezdik, geçtik, şöyle yaptık, böyle yaptık, biz, öyle bir şey yok. Ama bugünkü şımarıkların da bir sonu var. Bunlar öyle güçlü zannediyorlar kendilerini, yenilmez zannediyorlar kendilerini. En basit bir varlıkla Allah bunların sonunu getirecek. En basit bir varlık. Yani Allah'ın yarattığı hiçbir şey basit değil de en aciz gibi görülen. Mesela bir sinek. Nemru'da bitirmiştir. Bir tek sinek. Sinek deyip geçme. Acaba bütün varlıklar bir araya gelse, gelseler bir sinek yaratabilirler mi? Hayret, başka bir hayvan. Kur'an'da misal veriyor Cenab-ı Hak. Ya ey yehnnaşı, Ey insanlar, size bir misal verildi, bir örnek ile hakikat size açıklandı. Kulak verin, dinleyin diyor Cenab-ı Hak. Ben gerçeği size bir misalle anlatıyorum. Nedir ya Rabbi? اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُكُوا ذُبَابًا وَلَبِشْتَ مَعُولَ Allah'ı bırakıp onun dışında dua ettiğiniz, tapındığınız varlıklar bir sineği yaratamazlar. Ben anlatıyorum, hadi çıkın da yaratır, yaratırız deyin bakayım, hadi. Bir sinek yaratamazlar ya insanlık. Birleşse o basit gördüğün, basit gördüğün basit gördüğün hani bir bit bir bit bir pire tuttuğun yerde eziyorsun Yaratsan onu göreyim bakayım varsa gücün yaratat yaratamazsın yani şimdi bunlar böyle diyorlar hiç şımarmasınlar başlarını kaldırmasınlar diyor Cenab-ı Hak vakitleri belirlidir ama bu vakit geldi mi bu Yer yerinden oynasa onu kimse durduramaz. Sizin isteğiniz üzerine bu azap öne alınmaz, isteğinizle de ertelenmez. Okunmuştur. Yine öğretmeye devam ediyor Cenab-ı Hak. Peygamberin vereceği cevapları öğretiyor. Kul اَرَاَيْتُ Habibim de ki, ''Ey kafirler bana söyler misiniz?'' Araştırın bana gösterebilir misiniz? Bana anlatabilir misiniz? Haber verebilir misiniz? söyleyin bakayım. İn etaqum azabu de'atan onar. Peki Allah'ın azabı onun azap şekilleri çok farklı. o şekillerden birisidir deprem sadece. Zelzele onun azapta kullandığı şekillerden bir tanesi. Her şey odur. Değil. O bir tane. Misallerden bir tane. Onun azabı size geceleyin. 17 Ağustos'ta olduğu gibi saat güçü bir dakika 37 saniye geçe. Uykunun en derin saati. En tatlı saatinde gelirse azap geldi. Gecenin Gecenin en derin saatinde, en tatlı saatinde gelirse veya gündüzün gelirse çay içiyorsun, içki içiyorsun, yemek yiyorsun hava eğleniyorsun hiç ummadığın, beklemediğin bir anda gelirse مَغَائِسْسَانْجِلُ مِنْهُمُشِمُونَ Bu suçlular, bu inkarcılar, bu kafirler ne azap ediyor, ne acele ediyorlar bunlar? Bu azabın nisini acele bekliyorlar? Peki... Diyecek mi o zaman, azap gece gelirse, ha biz zaten bunu bekliyorduk mu diyecekler? Gündüzün gelirse, ha iyi oldu tam zamanında geldi zaten bekliyorduk bunu mu diyecekler? O zaman girecek delik arayacak değil mi? Şimdi niye olmuyor bu işler? Soruyor, bu ahiret dediğiniz, bu kıyamet dediğiniz ne zaman olur? olmayacakmış gibi sanki olamaz böyle bir şey dercesine soruyor ne zaman e gece gelirse azaptan bir örnek gündüz gelirse suçlular bunun nesini acele karşılayacaklar yahut tam zamanında oldu yahut geç kaldı filan bir şey mi diyecekler bunlar o zaman da niye geldi diyecekler bu yoktu hesapta ne önüm çıktı bu diyecekler Ha ondan sonra başlayacak yamamaya, işte orada hal hattı vardı, burada şu, var. O daha önce de vardı, orada madem vardı, sen neredeydin? Hani 76 senedir çalışıyoruz, din bizi geri bırakmıştı İslam. Medeni gelişmeleri engelliyordu. Lehu l'hamd 76 senedir dinin esamesi okunmaz. Köşeye sıkıştırılmış eziliyor. Yaptıklarını bir söylesene bana bakayım. Üç tane çaresize bir çadır yapıyorsun daha ya. Bu mu senin hazırlığın? Kalkındım, geliştim, ilerledim. Bunların ilerlemeleri şu. 76 yıl önce Müslüman kadınının ayağındaki pijama topuklarına kadar uzanırdı. Ve herhangi bir harekette efendim pijamasının paçası sıyrılmasın yukarıya, vücudu gözükmesin diye onun ağzını lastikle büzerdi. Kaymasın diye Müslüman kadının tedbiri buydu. Ne yaptın şimdi senin başarı? O uzun donu pijamayı iki parmaklık bir kilo çevirdi. Başka bir başarı var mı? Söyle bakayım. Kafalı olan vücudu açtık. Buna medeniyet diyorsun sen? Bu bir vahşet. Bu bir vahşet. Eğer açıklıkla medeniyet oluyorsa yeryüzünün en eski medenileri hayvanlar. Her şeyleri meydanda. Her şey meydanda. Medeniyet o ise en medeni varlıklar hayvanlardır. Ne pantolonu var ayağında, ne pijaması var, ne entaresi var, hiçbir şey yok. Her şey meydan var. Erkeğin malı meydanda dolu deyip çıkıyor. Bu mu yani medeniyet yani? Ölündükleri bu. Ama ciddi bir iş sırası geldi mi paçaları dolaşıyor. İki ayağı bir bene dolaşıyor. Bu değil ki iş. Ne bekliyorsunuz diyor yani. Gece de gelebilir, gündüz de gelebilir. Bu telaşınız ne size? bu suçluların acele ettikleri nokta neresi diye soruyor Cenab-ı Hak. Peygamberinin diliyle sorduruyor bunu. Devam ediyor. Esim ve idâ ma vekâh Yani bir hadise, bir hadise, bir azap gerçekleştiği andan sonra mı inanacaksınız siz? Yani inanmanız için, inanmanız için İnanmanız için illa bu işin olması mı lazım? İgam ma zaqa amen tunbihi el alane. E şimdi mi inanıyorsunuz diyecekler diyor Cenabı Hak. Şimdi mi? bekliyor, bekliyor. Efendim meşhur lafları sorarlar. İşte mezara girenlerden hangisinin başı kanayarak, bilmem gözü uyuulmuş vaziyette geri döndü. Ah bir dönebilse. Dönebilseler neler anlatacaklar ama? Bir dönebilseler, o putlaştırdığımız, ilahlaştırdıklarımız ya bırakın ne diyecek adam ama ah bir dönebilse de anlatabilse derdini. Anlatabilse, bir dönebilse, dönemiyor mu? Peki, azap olduktan sonra mı, bir hadise meydana geldikten sonra mı iman edeceksiniz diye soruyor. İlla onu mu bekleyeceksiniz? Allah olarak bana inanmıyorsunuz, Peygamberime güvenmiyorsunuz, doğruyu kabul etmiyorsunuz. O hadise meydana gelecek de, onu görüp de inanacak. Yine Peygamber'e inanmıyor ha, gözüne inanıyor, kendi çarpık gözüne inanıyor. Sahi doğrudur bu diyor. Neden biliyorsun? Gördüm diyor. Yani senin gözünün verdiği bilgi, kulağının verdiği bilgi, Allah'ı ve reşülünün verdiği bilgiden daha mı sağlam geliyor sana ya? ne ayıp şey ya. Onun için iman gaybidir. Görmeden inanacaksın. Allah'a ve peygamberine itibar edeceksin. Ama ne diyecekler onlara? Alâne şimdi. Biliyorsunuz o Azılı Pharaoh Mısır'daki Pharaoh. Benden başka ilah yok. En yüce Rabbiniz benim. Attı tuttu senelerce. Ama Allahu Zülcelal anlatıyor bu nazik dakikayı. حَتَّى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَكُ Vaktaki denizin suyu onu boğacak seviyeye yükseldi. Müslümanlara yol olan kısım tekrar gerisin geriye deniz haline geldi. Su ağzından içeri girdi girmek üzere. Böyle zorlukla konuşuyor. Boğulacağını anladığı zaman ne diyor bakın? A'mentum. İnandım diyor. İnandım. O Hazreti Musa'ya bana tapınacaksın diyen adam bana tapınacaksın diyen adam diyor ki iman ettim. Ne'ye inanıyorsun? Ennehu la ilaha illallazi amanet bihi benu İsrail. Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek olan ve İsrail oğullarının İsrail deyince karıştırmayın. O günkü Müslümanlardan bahsediyoruz. Müslümanların kendisine iman ettiği o Allah'a ben de iman ettim diyor. Su ağzından içeri giriyor böyle. Ama aldığı cevap ne? Al-ane şimdi mi? Bana da cevap verilecek. Al-ane şimdi mi? İnanıyorsunuz. Yani gördünüz, geldi çattı, şimdi inanıyorsunuz öyle mi? Bu inanmanın hiçbir faydası yok. Fakat küm tüm bihi tesacülü. Halbuki siz daha önceleri bu azabı acele bekliyordunuz. Hemen gelsin diye bekliyordunuz. Şimdi ne oldu size? Yani sanki bir gücü varmış gibi, bir kudreti varmış gibi bu insan ikide bir ortaya atılır. Azabı ister ister ister ondan sonra o şu analara benzer kızıyor çocuğuna. Allah seni kahretsin diyor. Çocuğunun burnundan kan attığını görünce oturmuşlar alamayın. Zayıf bir varlık insan oldu. Hakikaten zayıf bir varlık. Sınma ile dinlediği Sonra o azabı gören gördükten sonra inanmaya kalkışan zalimlere denir ki, diyor Cenab-ı Hak. Denir ki: Zuluku azabel kud. Bu ebedi olan azabı tadın bakalım şimdi istiyordunuz. Bunu istiyordunuz. İstediğinizi tadın şimdi. Her düze illa Siz ancak elde ettiğiniz, kazandığınız kazandığınız, elde ettiğiniz hareketlere mukabil cezalandırılıyorsunuz. Yani eyleminizin cezasını çekiyorsunuz. Davranışlarınızın cezasını çekiyorsunuz. Allah size etmiyor, haksızlık yapmıyor. Bu azabı sen istedin, istediğini veriyorum diyor ya baksana Hakk'ı mi? Bu azabı celbedecek suçu sen işledin, ben senin suçunun cezasını veriyorum. Ama Allah suçun cezasını veriyor da zelzele azap değildir. Öyle diyorlar. Vallahi öyle desen de azap, demesen de azap. Yani zelzele bir azaptır dediğimiz için mi azap oluyor? Hayır. Ben böyle dediğim için değil. Öbürü azap değildir dediği için azap olmaktan mı çıkıyor? Hayır. İşte insanlar donuyor orada. Bak caminin içindeyiz biz. Ellerin buz kesildi. Efendim gayet güzel giyindik. Sıcak halıların üstündeyiz. Biz üşüyoruz. Bu kardeşlerimiz o çadırlarda ne yapıyor şimdi? Aman birilerine kızarak, öfkelenerek sakın hiddete kapılmayın. Hakikaten Allah için, Allah için olanca gücümüzle bu insanların yardımına koşacağız. Azabı gönderen Allah'tır ama bizim günahımız yüzünden olmuştur. Onların çektiği azapta bizim de payımız var. Yani sadece onların günahı değil, bizim günahımız onlara da sıçradık. Benim evim yandı, evet ateş benim evimden başladı ama... Ateşlerinin evine kadar da gelecektir yani. Hiç merak etme tedbir almazsa. Merhametimizi göstermemiz lazım. Uykularınız kaçması lazım. Ne oluyor bu adamlar bu çadırlarda? O hastalar, o çocuklar, o yaşlılar, o insanlar ne haldedir? Oh! Yorganı çek kafana yatıyor Sakın ha! Sakın ha böyle yapmayasınız. Gerçi Müslümanlar fevkalade fedakarlık. Her gün görüyorum kamyonlar gidiyor ama yeter artık tamamdır dilenmiş edemiyesiniz şey ya. Yani. Olanca gücümüzle destek vermemiz lazım. Onlara vereceğiniz asıl destek nedir? Ezan dokundu. İstiğfar. Bu belayı geri mi göndermek istiyoruz? Yahut tekrarlanmamasını mı istiyoruz? Allah'a karşı günahkarız. Affımızı istememiz lazım. Tevbe ve etmemiz lazım için istifare edeyim. Hem kendi günahın için, hem de bu memleketteki bütün günahkarlar için istifare edeceğiz. Herkesi tevbe etme noktasına getiremiyoruz. İstiğfar etme noktasına getiremiyoruz. Onlara istiğfar yaptıramazsam, onların namına ben Allah'tan af dileyebilirim. Peygamberimize de bu emir veriliyor kendi günahın için Müslüman erkeklerin, Müslüman kadınların günahları için benden af dilediyor Cenab-ı Hak Peygamberimize. Biz de öbür günahsarlar için de Allah'tan af dileyelim. Çünkü hem onların kurtuluşudur, hem bizim kurtuluşumuzdur. Cenab-ı Hak gündemizi milletimizi bu türlü musibetlerden, felaketlerden muhafaza buyursun ve Kur'an ve sünnet üzere İstikamette bulunmayı da lütfeylesin. El-Fatiha.